Ne zaman onlara yeryüzüne fesat saçmayın denilse biz sadece barışçıyız. Ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok derler. Gözünüzü açın. Bunlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin şuurları yok. Farkında değiller. Ne zaman onlara şu güzel insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denilse